Rabıtanın diğer yolları ve çeşitleri hakikati, keyfiyeti. Hayatın bidayetinden itibaren insanın ruhu bedeniyle irtibat kurduktan sonra nefsi dünya manzarasını seyretmekten dolayı gaflete dalar. Dima işittiği ve gördüğü pek çok suretlerde tefekkür ettiği için kendi varlığından habersiz olur. Gözü ne görürse, kulağı ne işitirse onu düşünür. Akıl bunlarla meşgul olduğu için zeka ilerleyemez. O da akla tabi olur. Nefsin de en çok hoşuna giden dimağı kendi hesabına çalıştırmasıdır. Hal böyle olunca kalbin isteği huzur ve zati tecelli olduğu halde ya zayıflikle esaretinden yahut gaflet ve günahların lekelerinden nefse uyar. Maksadından ayrılır. Çünkü nefs ve dima onu çok meşgul eder. Bu yüzden kalp yüzü huzur ve zatî tecelliyelerden çevrilmiş ve esir olmuştur. Ara sıra kurtuluş için hareket ve telkinde bulunsa bile muvaffak olamaz. Zira kalbi insani buhar şeklinde yüreğin içindedir. Nefs yine buhar şeklinde maddi yüreğin etrafını sarmış bir kafes gibi onu hapsetmiştir. Çıkması için yardımcıya ihtiyaç var. O yardımcı da bir merdi kamil, bir üstadı hazik olabilir. Eğer rabıta vasıtasıyla kalp o zatın suretine irtibat kurarsa, suret nefsi meşgul eder. Onu gaflete düşürür. Kalp genişler. Maddi yüreğin dışında da yer alır. Tediricen yahut ansız nefsin işgal ettiği yerleri elinden alır. Yine yüzü tecellilere döndürülür. Esaretten kurtulduğu için de işgal ettiği yerlere hükümran olur. Aklı bir tarafına, zekayı bir tarafına kanat eder, yükselir. Arşa kadar gider, aslına kavuşur. Kavuşmasıyla da huzur bulur. Seyyid Taha Kutsisi Ruhu, Mürit, üstad Kamile yalnız kalbi rabıta ile tek başına da yükselebilir. Fakat mücerret zikirle kalp çok nadir olarak kavuşur. Çünkü mücerret zikirle kalp uğraştığı zaman evham ve hayaller, zikri de vehmi ve hayali suretlere döndürürler. Ancak sultani zikir kalbe hakim olduktan sonra kendisi asli maksadı olan huzur ve nispete kavuşur. Sultanul Cazibin Efendimiz, rabıta ile zikrin beraberce devamına emrederdi. O da mücerred rabıtayı mücerred zikirden daha fazla tercih ederlerdi. Şahı Haznenin daha fazla rabıtaya önem verdiğini nakil buyururdu. Saadat-i Kiram kalbi gaflet çukurundan çıkarıp huzur minaresinin şerefesine yükseltmek ve onu tecellîlerle şereflendirmek için birçok keyfiyetle rabıta usulünü tarif etmişlerdir. Nerede, ne gibi rabıta keyfiyeti ve nasıl rabıta yapılacağını tarif etmişlerdir. Her bir kamil üstad, bir veya birçok keyfiyetle rabıtayı emreder. Yerlerini belletmeden aşağıda rabıta keyfiyeti beyan olunmaktadır. 1. Şeytan kalbi işgal edemediği takdirde baştaki deliklerden dimağa girer. Dimağın içindeki suret ve cisimlerle kalbi meşgul ettirir. Baştaki beş zahiri, beş batini duyunun vasıtasıyla kalbi zati tecelliyelerden döndürür. Dimağdaki suretleri göstermekle, dünyanın lezzet ve sebeplerine döndürür. Kahri ve cebri hataraları, vesveseleri, başıboş niyetleri, hayali telkinleri dimağa yerleştirir. Bunlar dimağdan kalbe dolu gibi yağar. Envai çeşit soru ve şüpheleri, istek ve arzuları nefse yardımcı asker kılar. Salik uyur. Uykusunda daha fazla meşgul eder. Görüştürür, seviştirir, Aldatır, sabahleyin salik kalktığı zaman yorgun, bitkin halde kendini bulur. Sanki uykudan kalkarken saraya girmiş gibi olur. Hatta istek ve arzuları fiile geçer derecesinde azimli olur. İster istemez günahlarla kendini teselli etmeye başlar. Burada salikin tedbiri şu rabıtadır. Üstad hazretleri benim başımda oturmuştur diye düşünerek üstadın ruhaniyetini nurdan bir taç yapar ve başına giydirir. Gavs-ı Hizani Hazretleri çok hataralılara bu rabıtayı emretmiştir ve bu rabıtanın elzem olduğunu tasrih etmiştir. Üstadımız Şeyh Abdulhak Hazretleri bu rabıta ile beraber kahri ve cebri vesveselerden istiğfar etmekte de gerekir dediler. 2. Namazda nefs ve şeytan, nakışları, dünya maişetini, Gece olursa korkuyu, muhayyele kuvvetinin vasıtası ile kalbin aynasına karşı getirir. Onu huzurdan celbeder. Kalbe acelecilik, dimağa unutkanlık verir. Namaz kılanda kıraatinde, rüku ve secdesinde acele eder. Sanki sebepler ve maişet onu çağırıyormuşçasına acele eder. Namazdan evvel gevşeklik, uyku ve ağırlığı bedene hakim kılmaya çalışır. Bundan kurtuluşun çaresi şu rabıtıdır. Müntesip şeyhini bir libas, bir çadır, bir kafes ve beden kılar. Kendini onun içinde tasavvur eder. El, kulak, göz hep üstadımdır. Kalbim de odur. Kafestir. Namaz kılar. Ben de onunla beraberim. Onun namazını fiili seyrediyorum. Murakebesi altındayım diye tasavvur eder. Yani birinci rabıtada şeyhinin ruhaniyetini taç yapıp giydiği gibi, burada da kafes ve beden kılar. Bu rabıta evvelkinden daha faidelidir. 3. Sukut halinde ve boş vakitlerde nefs, dimağı, geçmiş veya gelecek hayali düşüncelerle, başıboş fikirlerle uğraşır. Böylece şeytan vakti öldürtürür. Müntesip vazife meşgalesi dışında olan boş vakitlerde, Diz çökerek yahut bağdaş kurarak yahut sağ ayağını sol ayağının altına geçirip kalçası yere gelir şekilde diz çöker. Gözünü kapatır. Kendisinin iki kaşları arasında hayali bir göz yapar. O hayali gözle karşısında oturmuş Kamil Üstad'ın iki kaşları arasına dikkatle bakar. Burada Salik iki kaş arasındaki hayali gözü ile kulakla göz dairesinden, Saç bitimi kısmındaki alnına bakar. Cezbenin eseri, gaybet, huzur ve nisbet hasıl oluncaya kadar devam eder. 4. Aynı keyfiyetle tam göğsü mukabilinde yahut tam sağ tarafında şeyhinin ruhaniyetini onun suretinde tefekkür etmeye devam eder. Yatarken, gezerken, gözü açık veya kapalı iken şeyhinin ruhaniyetini önünde, veya sağ tarafında devamlı bulundurur. Daha önce yazdığımız Usike ente stahye minallahi taala kema tastahyi minar raculis salih min kavmike. Sana Allah'tan utanmayı emrediyorum. Kavminden salih bir adamdan utandığın gibi. Hadisi şerifinin deliliyle hürmet ve saygı göstermek vecihi üzere salih insanlardan ve ruhaniyelerden utanmak şer'i bir vecibedir. Güzeldir. Ruhun kisvesidir. hayadır, haya da imandandır. Ama farz, vacip, sünnet gibi dinen emredilen herhangi bir işin yapılmasında, aynı zamanda yasaklanan bir günahın terk edilmesinde utanmak haya değildir. Bilakis zafiyet ve alçaklık duygusudur, acizliktir. Buhari-i Şerif'te لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحِّينَ Utangaç ilmi öğrenmez diye yer aldığı üzere Seyda-i Tâhi Ruhu halifesine diyor ki, Sizce bilinen rabıtayı vazife edindiğim zamanda kazayı hacete varıncaya kadar beşeri ihtiyacımı görmekte rabıtam benden ayrılmadı. Bu sebeple son derece utanıyordum. Şeyhime rabıta halimi arz etmem üzerine şeyhim eşit Gavs-ı Hizani Kudsesi Ruhu bana, ruhaniyet o, la tastahyi menha. O sizce bilinen ruhaniyettir. Ondan utanma diye cevabımı verdi. Nitekim Sıddık-ı Ekber de Hazreti Mustafa'nın suretinin kendisinden ayrılmadığını görüp İmam-ı Murseli'ne şikayet edince o da böyle buyurmuştur. Yani Ebu Bekr radıyallahu teala anhuya ondan utanma diye buyurmuştur demek istemektedir. Seydanın sözünün en yakını şahidi Ebu Bekr Sıddik radıyallahu Teala anhunun İnni le eduhulul kenife fe uqanni'u ra'si hayaen minallahi Teala Gerçekte ben kazayı hacet için çeper çevrilmiş yere girmeyi dilediğim zaman Allah Teala'dan utanmış olduğum halde başımı örtüyorum sözüdür. Bundan böyle rusul Kiram, Enbiya ve Evliya aleyhimussalatu vesselam açılması zaruri olandan başkasını daimi surette ruhaniilerden örterler. Hatta Şahı Hazne'nin oğlu Şeyh Masum Kutsesi Ruhunun bir müridi ona bu hali şikayet etti ve dedi ki: Şahı Hazne vefat etti. Fakat ben onun sağ olduğuna inanıyorum. Ölmemiştir. Şey Hazretleri ona: Sizin rabıtanızın keyfiyetinden bu inanç sana gelmiştir. Nitekim Hazreti Ömer de peygamberi rabıtanın keyfiyetinden dolayı vefatından sonra da gördü. Vefatı ile hayatı arasında fark edemedi. Eba Bekri rabıtasını değiştirdi, cevabını verdi. Salih isimli Gavs'ın mensuplarından birisi de Seyyid Muhammed'e bağırarak ''Ben ondan korkuyorum. Git ona söyle, abdest bile alamıyorum. Dolayısıyla camiye de giremiyorum.'' O da gitti, ona söyledi, hekimi Hazik ve lokmani Meşrep olan Gavz, öyleyse açığını alalım dediler. Seyyid Muhammed dönerken Salih ona, anladın mı? O da, hayır. Salih, Gavz dedi ki, gözünü kapatırken resul Ekrem ona yine görülsün. Sonra cezbeli Salih bir kahkaha attı ve oradan gitti. Allah rahmet etsin. Bu rabıta keyfiyetine devam eder. Gaybet, nisbet ve huzur hasıl olursa rabıtayı bırakır. O hale müteveccih olur. Huzurdan ayrılırsa tekrar rabıtaya müteveccih olur. Yani salik en çok rabıtaya önem verir. Huzuru tahsil eder. Huzur olduğu vakit rabıtayı bırakır. Huzura yönelir. Tam fena hasıl oluncaya kadar bu iki keyfiyete devam edilir. Eğer Allah Teala kapı açarsa, üstadın kemalatı ruhaniyesi salike rehberlik yapar. Gideceği yere götürür. Kemalat, ruhaniyetten hiçbir an ayrılmaz. Ruhaniyet, kemalatı ile saliki terbiye eder. Ruhani terbiyelerde uzaklık, yakınlık söz konusu değildir. Huzur ve gaybetle adlandırılan fena hasıl olduktan sonra, zaman, mekan, ben, sen, o deyimleri yoktur. Aklın çok ötesindedir. Bu dört rabıta ile müntesibin bedeni aklın ötesinde enerji olur. Üstadın ruhaniyetinin enerjisi müntesibin bedeninde kemiyetleşir, keyfiyetleşir, konuşur, istediği anda görüşür. Sirayet ederken de hiçbir madde ona engel olmaz. Bu keyfiyet müntesibin göğsünde konuşan, görüşen, işiten, yazan hareketleri tespit eden bir burhan olur. Bazı erbabı tarikat bu hale burhan, bazıları keşif, bazılarda şerhi sudur diye at vermiştir. Aklın ötesinde olduğu için akıl seviyesinde anlatılmaz bir haldir. Burada rabıta ile sultani zikir eşit olur. 5. Şeyhin suretini alnı içinde müşahede etmektir. Sanki alın bir fotoğrafı taşıyor. Başlangıçta gölge, nihayette gölge sahibi olur. Bu rabıta evvelkilerden çok tesirlidir. Başlangıçta mürit, şeyhinin suretini alnının içinde tasavvur eder. Kalp, dima ve bedenin bütün dikkatini o noktada toplar. Üstadın hayali sureti bu rabıta ile maddeden enerjiye dönüşür. Tüm vücudu kaplar. Nihayette mensupla mürşit birleşir. İmam Rabbani'nin mensuplarının çoğu ilk başta bunu tarif etmişler. 6. Beşinci keyfiyeti kalbi içinde tasavvur etmektir. Üstadının suretini kalbi içinde taşıyanın kalbi içindeki zikir akışı hızlanır. Nefsin konuşmalarını da durdurur. Bu keyfiyeti tecrübe edenler, şeyhim içimdedir diye faidesini ifade ettiler. Gavs-ı Hizani ve daha pek çok meşayih, rabıtanın altı keyfiyetinden birisine şeyhin hayatından muvaffak olursa, şeyhinin vefatından sonra müntesip başka birinin terbiyesine girmeye mecbur değildir, demişlerdir. Fakat Sultanul Cazibin Efendimiz, fena hasıl olmadığı müddetçe şeyhinin vefatından sonra Doğru bir rabıtaya muvaffak olan salikin, ekmel şeyhin terbiyesine girmesi lazımdır buyurdular. Rabıta hakkında bir sorumuza cevaben de, insanın bedenindeki latifeler asıllarına yükselip birleşmeden evvel nefse hizmet ederler. Nefs de riyaseti, şöhreti sever. Latifeleri kendi hesabına istimal eder. Latifeler de bilmecburiye, fenalık işlemekte nefse uyarlar. Zikir veya rabıta ile latifeler aslıyla birleştikten sonra nefs de hizmetçisiz kalır. Bu da tabiatinin isteğine muhalif olur. Bir reis hizmetçilerini aradığı gibi o da sabırsızlığından dolayı latifelerinin peşine düşer. Onlarla beraber kavuşur. Tekrar hizmet yaptırmak için onları alemlerinden alır ve tekrar nefs latifelere amir verir. Dönüşünde sıfatı değişir ve hayırdan başkasını da emretmez. Rabıta ne kadar mustakim olsa, o derece nefste saflaştırılır, buyurdular. Bu abdi fakir, gafsın tarifinden şunu anladım. Nefs ölür, diyenlerin görüşü zayıftır. Ölmesinin manası, sıfatının değişmesi demektir. Bu hikmete binaen, kemal bulan insanda şeriat teklifi kalkmaz. Yani nefs, Şeriat emirlerine teslim olduktan sonra kendisi nardan nura, sıfatı da isyandan ibadete dönüverir. Eğer nefsin ölmesi mümkün olsaydı, saflaştırıldıktan sonra hayrı emretmezdi. Nitekim bu mana وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّا النَّفْسَ لَا اَمَّارَةُمْ بِالسُوا Ben nefsimi tenzih etmiyorum. Muhakkak nefs şiddetle fenalıkları emreder. Malindeki ayetten anlaşılıyor. Yani Yusuf aleyhisselam tebliğ anında her ne kadar bende de nefs varsa da lakin latifelerime tabi olup âlâ illiğine yükseltilmiştir. Tenzih etmiyorum ama kendisi temizlenmiştir. Temizlenmeyen nefs kötülüklere emreder demiştir, demektir. Bu hikmete binaen birinci nefs kelimesini kendi zatına izafe etmiştir. İkinci nefsin, çokça fenalıklara emrettiğine işaret etmiştir. Nefsim fenalıklara emreder demedi. Muhakkak nefs şiddetle fenalıklara emreder buyurdu. Yani sizin nefsiniz suflî ve emmare bir nefs olduğu için latifelerinize tabi olup yükselmedi ve temizlenmedi. Onun için size fenalıklara emrediyor demektir. İnsan nefsi 40 ayak hayvanı gibi iki başlıdır. Bir başının bir çatalı kalbin üzerindedir. Öbür çatalı karaciğerin üstünde olan hafa latifesinin üzerindedir. Yukarıdaki başının bir çatalı dimagın kuvveyi muharrikesi, diğeri de dimagdaki kuvveyi hafızanın üzerindedir. Gazap, heyecan, fart, şehvet anlarında alnın orta damarından kabarıklığı görülür. Sâir vakitlerde gizlenir. Kabardığı vakitte gözler tesirinden kızarır. Gazap, heyecan ve şehvet anlarında tesirinden kalp çarpıntısı, baş ağrısı meydana gelir. Kabardıkça tesiri çoğalır. İşte bunun öldürülmesi 5. ve 6. rabıtadan başka hiçbir suretle mümkün değildir. Buna işareten Nakşibendilerin bazı kübbarı, kibarlıkla ona işaret ederken şöyle buyurur. Pirin gölgesinden başka hiçbir suretle nefs öldürülemez. gavs Hizani Kudsisi Ruhu, 5. ve 6. rabıtanın keyfiyetini saliklerine emrettikten sonra Kutbul İrşad velmedar olan Seyyid Taha Hazretlerinden naklen şöyle buyurur. 5. ve 6. keyfiyetle rabıta şeyhin talim ve telkininden daha faidelidir. Eski sadatların Yalnız bu rabıtayı emrettiklerini tasrih etmiştir. 7. Salik, kalp yahut iki kaşı arasındaki hayali gözle mürşidinin iki kaşları arasına bakar. Onun bir döşek veya bir taht üzerinde oturduğunu tasavvur eder. Ayrıca kendi kalbinin üst kenarında bir delik olduğunu. Kalbi de günahlardan lekelendiği için zedelenmiş, siyahlaşmıştır. Siyahlaştığı için de zikir, huzur ve nispetten geri kalmıştır. Temizlenmesi için şeyhine yalvarır. Üstad kendisi nurla kuşatılmış. İki kaşları arasından duman veya su halinde gelen feyz, nurani cisim olarak kalbinin deliğinden içe girip, kalp de ondan dolayı temizleniyor diye salik tasavvur eder. Piri tahinin mensupları, akşam namazından sonra, Üstadın kemalatını naklettikleri anda, sohbetten evvel, sohbet esnasında, yemek ve içmek anlarında, virtilerinden evvel bu rabıtayı umumi olarak tavsiye ederler. Bu rabıtanın keyfiyetini, yapılmasını tarikatın esasından sayarlar. Fena husul buluncaya kadar, zikir esnasında bile devam ederler. Zikir esnasında hayali gözle üstada bakar, kalp diliyle de Allah, Allah der, şeklinde tarif etmektedirler. 8. Sohbet esnasında insan konuştuğu vakit şeytan nefsle irtibat kurduktan sonra muhatapla kalbi uğraştırır. Muhatabın akli muvazenesini bozar. Konuşanı muhatabın zıt fikirlerine, onun da onun zıt fikirlerine karşı mücadele etmeye sevk eder. Bazen karşısındaki adamın bakışlarını tuhaf gösterir. Bazen konuşanın bakışlarını ona tuhaf gösterir. Cümle ve kelimenin köşeletilmesine tahrik eder. Dile bağlı olan kalp şubelerini işgal eder. Dima'a yanlış kıyaslar ve soruları ilka eder. Mesela konuşana, ''Sen şöyle dersen muhatabın kızar, itiraz eder. Böyle desen beğenmez.'' Doğru desen inanmaz. Şimdi şunları sorar. Sen onun şu sorularını şu cümlelerle bertaraf et. Konuşan, ee, bazı adam şöyle sorarsa şöyle cevap veririz. Halbuki öyle bir soru muhatabın kalbinde bile yok idi. Şeytan konuşanı saldırıya tahrik ettikten sonra muhatabe döner. Hani sen yahut baban yahut liderin yahut mürşidin şöyle demişti ya. Konuşucu vaaz onu kastediyor. Yahut, Filan zamanda şu günahı işlemiştin ya, Vaaz efendi onu kastediyor. Bazı insan dediği sensin. Konuşanı başka, Muhatabı başka hayali hislerle Birbirine düşürttürür. Artık muhatap ve konuşucu, Asli olan meseleyi yerinde bırakırlar. Lafı laftan çıkarmakla Mücadeleye girişirler. Nefret, kin, Kibirlilik, sempatizm, Nifak hastalıklarına yakalanırlar. Zikri hafi yerinde şirke hafi, her birisi dimağındaki fikir ve suretlenmiş putla diğeriyle kavga etmeye başlar. Mevlana'yı yı Rûmî Ruhu, hakperest tebliğde bulunduğu vakit, kendisi haşirde olduğunu, hesap verdiğini zannederek korkar. Halkın övmesinden ve sövmesinden gafil olur. Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri, onun yardımına melekleri gönderir. Halk perest ise Allah'ın murakabe edici olduğunu unutur. Gaflete girer. Halk için konuşur. Dimağında ne suretlendi ise ona tapar. Evvelkinin hali zikri hafi, bunun hali ise şirki hafidir diye buyurmuştur. Burada salik kendini hayali putperestlikten şununla kurtarır. İçine döner. Şeyhinin tam mukabilinde olduğunu tasavvur ederek yüzüne bakar. Hayali olarak yavaş yavaş ona yaklaşır. Bulunduğu mahalli ve konuşmayı unutur. Şeyhinin halini, suretini, konuşmasını tasavvur eder. Umum bedeni hararet içinde kalıncaya kadar sükuta dalar. Kalbinin üstünü yarmakla yine üstadın iki kaşları arasından akan feyzinin oraya gelmesini düşünür, ve yalvarır oldukça ona hayali yakın olur. Var gücü ile kalbe yönelir. Kalbini üstadın eline verir. Yine hayali olarak üstadın ruhaniyetinin nuraniyeti içerisinde yok olur. Konuşurken kemal edeple edeble konuşur. Şu itikada sahiptir. Şu anda benim üstadım yerimde tebliğde bulunuyor. Ben de muhataplar gibi dinleyiciyim. Muazzam bir şuursuzluk içinde şuurla konuşur. Başkası konuşurken aksini yapar. Yani şeyhini tebliğcinin yerine koyar. Kemal-i ihlasla dinler. Bu şekilde fena ve huzuru buluncaya kadar hayali rabıtasına devam eder. Fena huzul bulduğu takdirde şeytan ve nefs ne kendisine ne de meclisinde oturana asla müdahale edemez. Oralardan kaçar. İlham melekleri, sükut ve konuşma anlarında güzel ilhamlarla kalbi dimağı çalıştırırlar. Seyyid Taha'dan naklen, ghafz Hizani şöyle buyurur. Bu rabıta ile fena içinde fena meydana gelir. Tam fena, tam beka olur. Umum tesirler bu rabıtadan meydana gelir. Müridin iç muhabbetinin özü, sözünde kemali şifa ile tezahür eder. 9. Sohbet ve sair vakitlerde evvelki keyfiyet gibi konuşurken şeyhini yerinde, sukut ederken karşısında tasavvur etmekle tamamen kendini onda yok eder. Şeyhinin sözünü dinler gibi harfiyen lüzumlu meseleleri şeyhinden nakleder ve söyler. Bu rabıtayı yapan müntesip fikir katmaksızın konuşursa şeyhinin ruhaniyeti kalbine girer, içinde oturur. Eğer şeyhinin sesini işitirse şeriatle onu tartar. Eğer şeriat o sözü kabul etmiş ise söyler. Gizliliğini emretmiş ise gizler. Kabul etmemiş ise var gücü ile kalbine yönelir. Şeyhinin sureti ile ruhaniyetine sığınır. Bu Abdicani Melceul Fukara Sultanul Cazibinden Müridin kalbinde şeyhi konuşur mu diye sordu. Evet, lakin ona itaat edilmez. Şeriat'a bakılır, şeriat'la hükmeder, kalpte konuşur kelimesini birkaç kere tekrar ettiler. Sonra, her cihetten ses devam ederse bile yine onu mürşidinden sormadan evvel söylemez. Mürid, mürşidinin zahiri olan telkinine göre hareket eder. Demekle, şeriat, şeriat diye beş kere tekrar ettiler. 10- Müntesip üstadın ruhaniyetini nurani bir çadır yapmakla kendisi o çadırda kendini yok eder. Bu rabıta dahi müridi fenaya götürür. Zikirden görülen nur çıra ise bu rabıtada görülen nur güneşten daha parlak olur. Bu rabıta ile fena bulanın fenası daimidir. Fakat zikirle olan fena bazen zail olur. seyda i Tâhi şöyle buyurur. Meşhur bir şey, şuhut anında, rabıtanın başı zahir olsa, ben onun başını keserim demiş. Ona hayret ederim. Ne cesaret. Seyri sülukum nihayet bulunduğu zaman, buna işareten Gavs bana dedi ki, Molla Abdurrahman, yılanın başını kesmez misin? Ben de ona, hayır efendim, sizden ayrılmak asla istemem dedim. 11. Gezmek, kazanç anlarında, şeyhini yanında hayal etmektir. Müntesip, daimi bir şekilde, şeyhinin yanında olduğunu tasavvur eder. Hayrı yapmak onun himmetiyle, günahlardan da sakınmak onun himmetiyle oluyor, diye tasavvur eder. En azından üstadın ruhaniyetinin beraberinde olduğunu, hayalinden çıkarmaz. Müceddidi Elfisani ve İmam-ı Rabbani Kudsesi ruhu, kanın dolaştığı yerlerde, Üstad dolaşıncaya kadar bu rabıtaya devam et. Hayali rabıtalar manevi ve hakiki rabıtaya dönünceye kadar netice vermez buyurmuştur. 10 ve 11. hayali rabıtanın zahiri sureti budur. Eğer Üstad bu son iki rabıtayı müride tam talim ederse, derhal mürit maksadına kavuşur. Zaman beklemez. Serkeş-i Salikan Şeyh Ali'l-Arinci'den, bu rabıtaların hakiki keyfiyetini yazayım diye sormuş. O da, İstersem üç gün içinde kanını değiştiririm. Fakat sen bunu ifşa etme. Nakşibendiye tarikatinde rabıta yolunun diğer yollardan daha kısa olduğuna inan diye cevap vermiştir. 12. Mevlana Camii, Şeyh Abdurrahman Kudsesir-i Hussami'nin tavsiye etmiş olduğu meşhur rabıtanın keyfiyetidir. Bu rabıta, umum tarikatlerde kabul edilmiş bir rabıta keyfiyetidir. Müntesibin, üstadının kendisi ile Allah arasında vasıta olduğunu, o vasıta olmaksızın hiçbir hayra muvaffak olamayacağını bilmekle, şeyhinin suretini, emir ve yasaklarını aklından çıkarmaması, zihni ile emir ve yasaklarını yerine getirmesi keyfiyetinden ibaret rabıtadır. Bu rabıta ile müntesip şu inanca sahip olur. Eğer ben pirimin gölgesinden çıksam helak olurum, der. Nakşibendiler buna akli rabıta dediler. Üç şekilde keyfiyetini tarif ettiler. A. Üstadı vesile ve vasıta inanmakla beraber, üstadının ondan ayrılmamasını tasavvur etmektir. Şeyh Abdülkadir Geylani'nin müritleri gaflete düştükleri an, bazı Geylani'den bir baston ile dayak yerlerdi. If İf'al maşi'te ya müridi, ves'al in Turidi İstediğini işle ey müridim, dilediğini dile eğer beni dilersen, emrinden dolayı istediğini işle cümlesinden cesaret alarak bir günaha teşebbüs etmiş. Duvarda bariz bir şekilde şeyh görülmüş. Dilediğini iste beni dilersen diye ona bağırmış. Kırk gün o mürit kendine gelememiş. Bilahare, Gavz-ı Geylani yine onu kabul etmiş. B. Mürşidini kendi nefsine ayna yapmak, fiilen ona ittiba etmek, muhabbetini içinde çoğaltmak, suretini aklında tutmak, adım adım onu taklit etmek keyfiyetidir. C. Ehlince malum olan ittihat yolu ile mürşide bağlı kalmaktır. Piri tahi, samimi ve zeki müritlerine en çok akli rabıtasını emretmiştir. Şahı Haznevi Hazretleri bidayette şu üç rabıta keyfiyetini emretmiştir. 1. İcmali rabıtayı emretmiş. Yani, üstadını görmez ise bile müntesibin, mürşidinin suretini, mümkün olmazsa camisini, bulunduğu yeri, sohbet zamanlarındaki halini aklına getirmekle cismani suretini hayalinde tasavvur etmesidir. 2. Akşam namazı ile yatsı arasında, iki kaşları arasında, hayali gözle, mürşidinin yüzüne dikkatle bakmak keyfiyetidir. 3. Akli rabıtasından, Üstadın ruhaniyetinin devamlı beraberinde olduğunu tasavvur etmektir. Üstad Molla Ramazan, Gavz hazretlerine, Şeyhin sureti görüldüğü halde, ''Müritten ayrılmazsa, mürit şeyhinin ruhaniyetinden çok utanır. Bir çare müride ne lazım?'' diye sordu. O da tebessümle, ''Üstadım, günah işlemek müstesna, onun dışında beşer ihtiyaçları anında üstadın ruhaniyeti görülse bile ondan utanmak ve sakınmak gerekmez. Nitekim biz meleklerden sakınmıyoruz.'' buyurdu. O zaman da bir çare nefsimde şunu sordum. ''Efendim?'' Şeyhini hayaline bile getiremeyen ne yapsın? Dedim. Gavz hazretleri, Zarar yoktur. Maksat kalbin üzerinde Rabıta ile durmaktır buyurdu. Dedim ki, Sana kurban olayım. Kalbin üzerinde de duramayanın hali ne olabilir? Biraz daldıktan sonra, Evladım, Şeyhi yanına gelmeyen kimse Sık sık şeyhinin yanına gider. Hayali ile ona yalvarır. Ayrılınca da, Camiye gelmesini, gitmesini, yerini, hal ve hareketini hayaline getire getire emirlerini yapar, yasaklarından sakınır. Akıl ve hayali ile birkaç kere şeyhinin yanına gider, arar bulur buyurdular. Sonra epeyce daldılar. Sonra başını kaldırıp, müridin istikameti ne kadar düzelirse o kadar sevgisi çoğalır. İstikametin semeresinden muhabbet ve ihlas kalpte görülür. O zaman üstad yüzündeki perdeyi kaldırır. Mürit nerede olursa olsun onu görür, hiç aramaz. Sonra tekrar daldılar. Rabıtanın düzelmesi için tövbe de çok faidelidir dediler. Tam tövbe, tam istikamete sirayet eder. İstikametin tamamından sonra şeyh muhibbinden ayrılmaz. Şahı hazne kime ne verdi ise onu geri almaz. Vefatından sonra da kıyamete kadar müritlerini terk etmez. Ben fakirin kalbine geldi. Dedim ki nefsim sana feda olsun. Benim gibi insanları da mı terk etmeyeceksiniz? Subhanallah. Vallahi Abdul Abdülbaqi gibi seni de terk etmeyeceğim. Ve kıyamete kadar sen Şah-ı Hazne'nin müridisin. Güven, ümitsiz olma. Şah-ı Hazne'nin himmeti şark ve garbı kuşatmıştır. Allah nasip ettiği kadar herkes nasibini alır buyurdular.